Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bagimsızlar.org adresinde bulabilir. info@bagimsizlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Zeynep Okuyay, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Canan Budak ve 13 metrekare Mardin'den. Hoş geldin Canan. Merhaba, hoş bulduk. Belki ilk başta biraz kendini tanıtabilirsin ve 13 metrekareyi anlatabilirsin. Çok teşekkürler davetiniz için öncelikle. Ee, Mardin'de doğdum, Mardin'de yaşıyorum ve orada üretiyorum. Ee, 13 metrekare sanat kolektifinin kurucu üyesiyim. 13 metrekare 2016'da yani temelleri atıldı diyeyim ve hmm. 2017'de bir sergiyle başladı. Ee, neden böyle bir... Ee, oluşuma ihtiyaç duyduk aslında o e, bizim gerçek bizim için çok önemli ee, biz dört arkadaş müzede çalışıyorduk Mardin Müzesi'nde tam da böyle aktif olduğu dönemler müzenin her gün bir etkinlik var bir sanat etkinliği var ve o etkinliklerin çoğunu biz yürütüyorduk ve biz tasarlıyorduk neredeyse o dönem hani gerçekten çok bağımsız da yani özgür de çalışabiliyorduk çünkü çok iyi bir müdürümüz vardı Hı. ama yine de Kendimize ait bir yer olmasını çok istedik ve biraz daha bağımsız işler yapmayı düşündük. Ve 13 metrekareyi kurduk 4 kişi. Ben, Ömer, Büşra ve Zahit. İlk çalışmayı bir sergiyle yaptık ve hiç beklemediğimiz kadar, gerçekten kalabalık oldu hiç beklemediğimiz kadar. Sonrasında yaklaşık bir ay içinde biz 12 kişiye ulaştık. 12 kişi bize dahil oldu ama nasıl dahil oldu yani. Bir kayıtlı bir şey değildi aslında kayıt veya üye alımı değildi bu. Bir sergi yaptıktan sonra küçük küçük atölyeler yapmaya başladık Stop Motion Film Atölyesi. Tabii bizim kayıt adı altında bir projemiz vardı. İşte 1900'lerden bugüne kadar bölgede yaşayan ailelerin fotoğraf albümlerine ulaşmak, onları arşivlemek. Tabi bunu yaparken de bir sözlü tarih çalışması yapıyorduk bu insanlarla. Ve o hikayeler üzerinden küçük küçük filmler ve videolar üretmeye başladık stop motion olarak. O arada bize öneri veren bunu da yapın, bunu da yapalım mı diyen insanlar dahil olmaya başladı. Çünkü biz hani biz dört kişi kurduk ama daha fazla genişlemek için aslında. Daha fazla insanı bir araya getirmek için kurduk, kurduk o 13 metre kareyi. Ondan sonra dahil olanlar oldu mimarlar oldu yani herkes de sanatçı değil aslında on üç metrekarede olan sanatçı da var grafikçi de var e, memur da var e, bir yazar da var e, dilbilimci var her türlü insan var aslında şu anda ve bu insanların da yani farklı, hepsi farklı bu insanların hepsi farklı disiplinlerden geliyor ve herkes çok yorulmuyor aslında yani yorulmuyor çünkü hani onun iş alanı olduğunda kendini orada buluyor ve o işi üretiyor ve tamamlıyor. Ee, organizasyonda ben, Ömer e, ve Büşra en çok çalışan insanlarız. Mesela bir grafik tasarımcı arkadaşımız var. Yani kolektifin bütün afişlerini, kitap tasarımlarını falan yapıyor. Ama onun dışında onu yormuyoruz biz sahada. Hı hı. Çok iyi bir iş bölümü var. Hı hı. Yani herkes aynı anda orada olmak zorunda değil. Kendi işinin ehli olan aslında e, gerektiği zaman e, müdahil oluyor. Evet, aynen öyle. Proje yazarken, e, Zeynep'le birlikte yazıyoruz bunu. Ama çeviri de Zeynep yapıyor. Hani başka birine ihtiyaç duymuyoruz doğrusu dışarıdan. E, e, o bütün üretilen her şey aslında bizim üretebildiğimiz şeyler. Hı -hı. Yani bu 12 kişiden çıkan iş... Yine de 13 metre karenin işi olarak e, sayılıyor değil mi? Şimdi şöyle en başta zaten ilk yaptığımız projeden e, stop motion film atölyesi. Ben heykel tıraşım. Filmden veya fotoğraftan hiç gerçekten anlamam. Bu işi yapan Ömer Büşra vardı ve Zeynep dahil oldu. E, bütün e, organizasyonu ben yapıyorum ama çalışmayı onlar yapıyor. Videoların kurgulanmasını... Montajını her şeyi onlar yapıyor. Ama 3 kişi yapsa bile 13 metrekarenin işi olarak hı hı. görülüyor bu. Hı. Mesela bir sinema gösterimimiz oluyordu bizim ee, damlarda, sokaklarda, abbayralarda. Ama ben sinemayla ilgilenmiyordum. Ömer de öyle. Ama e, sermest ve Hasan çok iyi sinema izleyicileri. Ve bütün projeksiyon, bütün organizasyon falan biz yapsak da film seçimli projeksiyon kur kurulumunu veya e, filmi e, anlatmak arkasından... ...konuşmak insanlarla filmi... ...film işini onlar yaparlardı. Hı. E, i̇lk... ...Biener'e e geldiğim zaman... ...2018'de ilk Biener'e geldiğim zaman... E, ...13 metrekare... ...gerçekten çarşının içerisindeki... ...13 metrekarelik dükkandaydı. Evet. Ama e, zaten... ...çok zamanımı almadı... ...13 metrekarenin sadece bir... ...13 metrekare ile sınırlı olmadığı... ...ve şehrin içine yayıldığı. E, belki... O şehir içine yayılma ve işte damlarda, geçitlerde yaptığınız e, müdahalelerden belki de birazcık projeler kapsamında bahsedebiliriz. Evet ya e, bu Stock Motion film atölyesini yaptığımız zaman e, 25 tane film çıktı. Ve biz bunları nerede sergileceğimizi bilmiyoruz. Çünkü kentte bir sanat galerisi yok. E, bizim mekanımız da çok küçüktü. Ve kamusalları... Daha önce de benim lisans döneminde, yüksek lisans döneminde e, yaptığım çalışmalardan vurkaç işi olarak. Hmm. Hani bir böyle bir pratiğe dönüştürdük. <gülüyor> Ve o 25 tane film hani kentin farklı mekanlarında e, tam da böyle beyaz bir projeksiyon perdesini andıracak dükkan kepenklerinin üzerine sergilemeyi tercih ettik. Evet. Ve orada zaten hani bir iç içe... Oldu insanlarla yani karşılaştırdık biraz daha o yaptığımız küçük küçük de olsa filmleri insanlarla çarpıştırdık, karşılaştırdık. Ee, ondan sonra yine bir, bir proje yazıldı. Ee, yine stop motion film atölyesiydi. Onu da hem bir galeride sergiledik hem de bir e, şey yine kamu sahanlarda e, farklı dört noktada sergiledik. Ee, biraz daha insanlara ulaşmayı böyle kapılı Kapalı kapılar ardında iş, yap, iş yapıp sergilemektense biraz daha dışarıda sergilemeyi çok tercih ediyoruz doğrusu. Yine e, kayıt dışı yaptığımız, e, benim de en çok sevdiğim, gerçekten en çok sevdiğim projelerden bir tanesi kayıt dışı. Mekanların hafızasına inmek ve mekanlarla ilgili kentte alternatif bir bellek oluşturma ya e, oluşturmayı amaçladık aslında. Mardin'de bilinenin dışında, turistik olanın dışında olan mekanların e, belleğini sözlü tarihlerle, sözlü tarih çalışmalarıyla ulaşmaya çalıştık. Ve bu proje 18 kişiyle çalışıldı, On, 18 sanatçıyla çalışıldı. Tabii hep sanatçı değil bunların. Hı. Daha önce de söyledim zaten böyle bir sanat kolektifi ama ama sanatçı olmayanların da çok dahil olduğu kentin aslında, e, yani kentteki o kültür aktörlerinin bulunduğu bir proje oldu. Hı hı. örneğin Said Tunç söz tarih çok yüzlerce söz tarih çalışması yapan biri ve o çalıştığı mekanlardan ve çalıştığı insanların o mekanlardaki yerini gerçekten çok iyi anlatabilen ve onun üzerine o mekanın üzerine iş üretebilen biri. Yine yazarla bir edebiyatçıyla bir şair yazarla çalıştık. İrfan Hoca, İrfan Amida o da yani bir e, hani üç boyutlu bir sanat, üç boyutlu bir eser üretmektense zaten öyle bir kaygımız yok. Bir mekanla ilgili bir metin, çok şahane bir metin yazdı. Ve ilk defa Türkçe yazıyor, zaten Kürtçe yazıyor. Memur mesela, bir memur arkadaşımız ama çok iyi bir bellek, e, e, bellek taşıyıcısıdır aslında. Onunla çalıştık sanatçı olarak. Ee, yine biz yaptığımız bu çalışmada gerçekten dört tane e, farklı kuruluşla çalıştık. Yani bunları Mardin'le bir araya getirmek gerçekten e, çok önemli. Filanor İnisiyatifi vardı. Çok genç e, bir inisiyatif. Onlardan dört kişi vardı. Mardin Sinema Derneği'nden biri vardı. E, Mişar Art'tan Mehmet Ali vardı. Üniversiteden e, üniversiteden vardı. E, Hı -hı. Öğretim görevlisi. Fotoğraf ee, Rolegraf Fotoğraf Derneği'nden iki kişi düşünsen ya beş tane ve bize dahil olmak üzere altı tane kolektif ve inisiyatif bir araya gelip bir proje yaptı. On sekiz kişilik. Bunu çok önemsiyoruz. Ee, biraz daha böyle farklı sesler e, duymak hoşumuza gidiyor. Yani çünkü hani sanat sadece sanat mezunu e, veya işte bir sinemacı e, olmak zorunda değil. Yani birlikte çalıştığımız insanlar. Ondan sonraki projemizde mesela kayıtta projesinde bu sefer esnafla çalıştık. Çünkü biz zaten esnafın içinde, e, esnafla iç içe yaşıyoruz. Hem mekan olarak hem fiziki olarak kendimiz sürekli çarşıdayız. Ve e, böyle de olmadığı için mesela bir demir mi kaynatmamız gerekir? Bizim esnaf, Biz esnafa gidiyoruz ve onu, orada yaptırıyoruz onu. Veya bir marangoz atölyemiz yok, esnaf yapıyor bizi bunu. Sonra bunu onların hepsini bir projeye dahil ettik ve her birini bir sanatçı ilan birleştirdik. Bir zanaatkar ve bir sanatçı bir araya getirerek hem genç bir genç ve bir hani daha ileriki yaştaki bir bir insanı bir araya getirdik ve inanılmaz o yani inanılmaz işler çıktı gerçekten. Sonucunu bu kadar iyi beklemiyorduk doğrusu. Çünkü bir çatışma olabilir, anlaşılmama durumu olabilir, fikir ayrılığı olabilir ya da bizim heykel diye yapacağımız çalışmaya tepki verebilir insanlar böyle bir şey bekliyordum ben yani bu en baştan biri olabilir Hı -hı. bir şeydi. Ama olmadığı ve gerçekten yaptığımız işlerin çoğunun hani şekillendiren insanlar oldu Hı -hı. esnaf bir müddet sonra kendi yerinize geçtiniz yani başka bir yerdesiniz şu anda. Bayağı da büyük bir alan. Ee, oradaki etkinlikler nasıl gidiyor? Ee, orada biraz daha e, bir, oturan bir mekanımız oldu. Çünkü 13 metrekare hakikaten 13 metrekare çok küçük bir yer. Yani e, normalde şeyle bir e, şöyle bir söylem yaratmışlardı. Bütün Mardini 13 metrekareye sığdırdınız hmm. diye. Evet, biraz daha geniş bir mekana e, ihtiyacımız vardı gerçekten. Çünkü e, yani bir e, bazı ihtiyaçlarımızı karşılayamıyordu artık orası. Ama halen yani çok sevdiğimiz bir mekan ve orayı elimizden çıkaramadık biz bir arkadaşımıza verdik bir atölye yaptı orayı aslında. Hı hı. Evet, daha geniş bir mekana geçtik çünkü yani gösterimlerimizi biraz daha rahat daha rahat yapabileceğimiz bir alalımız var. Bir mutfağımız var en önemlisi. Orada hiçbir şey yoktu çünkü. Çok güzel bir mekan ee, nasıl var? Evet çok teşekkürler. Ee, orada bir karanlık oda e, atölyesi kuruldu. Bir toplantı yapabileceğimiz bir alanımız var. Ee, biraz daha aldığımız malzemeleri koruyabileceğimiz Hı. bir mekana ihtiyacımız vardı. Çünkü bizim e, en başta bu etkinlikleri yaptığımız dönemlerde e, hiçbir malzememiz yoktu bizim. Yani sürekli e, ince. ...arkadaşlarımızdan temin ediyorduk. Mesela projeksiyon... Yani gösterim yapacağız ama projeksiyonumuz yok. Ama müzeden rica ediyorduk. Nihat Bey veriyordu bize. Hı hı. Veya bir fotoğraf makinesine... ihtiyacımız oluyordu. Yine bazı arkadaşlarımızdan temin ediyorduk. Hı hı. Yani kültür için alandan... Hı hı. ...destek aldıktan sonra... ...yine böyle küçük küçük... Ek ...ekipman malzemelerine sahip olduk. Ve bunları hakikaten koruyabileceğimiz ve... E, ...bir mekana da... ihtiyacımız hı hı. vardı... Tabi bu arada bu e, aldığımız ekmanları da çok güzel kullanıyoruz. <gülüyor> Çünkü şöyle, ya biz zorluk çektiğimiz için ama yılmadık. Gerçekten çok mutluyduk. Ya projeksiyonumuz yoktu ama yine de buluyorduk bir yerlerden bir etkinliğimizi yapıyorduk. Şimdi mesela bir sergi açılacağı Hazan Mardin'de e, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza veriyoruz. Hani geçen e, geçen ay İstanbul'dan bir sergi olacaktı, gerçi olamadı. Mesela oraya her türlü ekipmanı verdik. Hı hı. Yani sergi açılamasa da bir e, durum, yani kötü bir durum yaşandı ve açılamadı. Ama her türlü şeyde hani ekipmanımızı kullanabilirsiniz. Hı hı. Yani bunu herkese söylüyoruz gerçekten. Mardin'deki herkes biliyor ve bizden gerçekten çok talep ediyorlar da. Hani hı hı. bunu bunları paylaşmak da çok önemli bizim için. Evet, bağımsızlar da biz bağımsızlar. eee bir bölüm yaptık. E, katılan herkese kaynak paylaşım bölümü. Yani neyim var, ne sağlayabilirim gibi bir şey. Ve bunu zaten organik olarak zaten yapıyorsunuz. Kendine de yetebilen bir yapısı var 13 metrekarenin. Diğer taraftan İstanbul'da olan bir insan olarak böyle 13 metrekarede olan hem düzene hem Mardin'de kurabildiğiniz bağlara çok Gıpta'yla bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, e, o kadar... Diğer taraftan da sorum şu... Gerçekten göründüğü kadar kolay mı oldu... ...yoksa bayağı arkasında... ...iş mi var? Hani Çünkü İstanbul'da... ...kamusal alana erişim... ...neredeyse artık sıfırlandı. Birkaç kişi bir araya gelince... ...anında böyle ne yapıyorsunuz siz diye... ...üstümüze biten... ...otorite oluyor. E, Mardin hala... E, Beraber bir şeyler yapmaya açık bir şehir mi? Yoksa siz gerçekten e, sınırları zorlayıp kendi yöntemlerinizi geliştirdiğiniz için mi bunu yapabiliyorsunuz? Ya tabii ki bütün şehirler gibi e, Mardin'de çok kolay bir yer değildir. Ama Hı. biz gerçekten çok zorluyoruz. Hı. Ve bunun için bayağı emek de veriyoruz. Çünkü yani benim en son yaptığım bir projede işte kadınların o... E, Esnaf dükkanlarına sık sık uğraması, sanayi sesi gibi bir yerlere hani gitmesi e, normal şartlarda çok kolay değil. Ama öyle bir şey ki yani gerçekten insanlar bize inanıyorlar ve biz hani bizim bize destek çıkıyorlar diyebilirim. Biz zorluyoruz, bayağı zorluyoruz. Hı hı. Ya bazen onların dedikleri bazı böyle erkek söylemlerine bile aldırış etmeden çünkü gerçekten savaşacak böyle hani açık savaşacak bir gücümüz yok. Biraz daha kapalı savaşıyoruz. Biz Hı -hı. onlarla. Ben yani bazen öyle şeylerle yani Erkek gibi kadınsın. Sanayide, hani sanayide bana böyle söylemler geliyor. Ben buna karşı çıkmıyorum. Orada bağırmıyorum. Ama ben işimi yapıyorum. Ve yaptırıyorum onlara da kendi yaptırdığım işi. Biraz daha mekanlarını deliyoruz aslında onların. Hı -hı. Ve yani, dönüp baktığımız zaman gerçekten destek alıyoruz biz. Yani çevredeki insanlardan. Ee, zaten şöyle bir... E, yani ben artık Canan değil de hani 13 metrekare Canan olarak veya 13 metrekare Büşra olarak veya 13 metrekare Zahit veya Ömer olarak tanınıyoruz. Direkt 13 metrekare yapıştırıldı artık herkes biliyor. Bu da aslında çarşının içinde bir oluşum olmasından ve e, onlara sürekli fikir danışıyoruz. Yani soruyoruz bir şey yapacağımız zaman. Mesela bir malzemeye ihtiyacımız oluyor. Ve Aha bir de şey var. Hani biz çarşıdaydık o zaman ve sürekli üzülüyorlardı. Ya burada bir sabun satsanız, hani hiç para kazanmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz burada gibi şeyler bile oluyordu. O yüzden bize çok acayip destek oluyorlardı. Bir film çekmek için bir kumaş mı ihtiyacımız var ya? Bir, bir eski bir kıyafet mi, ayakkabı mı, ödünç verebiliyorlardı bize hmm. artık. O kadar onlar da sahiplendi, hmm. bu şeyi ve kabullendi. Kendinden hissediyordu yani <gülüyor> Esma. <esnaf. gülüyor> um. Bu e, sahiplenmenin e, peki e, devamlılığına nasıl bir etkisi olabileceğini düşünüyorsun? E, seninle daha önce konuştuğumuz zaman hep dedin ya 13 metrekare bitebilir. Hani e, Ve bu e, zaten olayın, e, inisiyatiflerin yapılarında olan bir şey. Hani Hiçbir inisiyatif zaten e, sonsuza kadar <gülüyor> hayatta kalmıyor. E, peki... E, Şehirde bu denli ile ilişki kurabilmek ve insanların bir noktada sahiplendiği bir projeye, bir alana dönüşebilmek devamlılığında nasıl bir etki yapabilir? Yani ilk kurulduğumuz zaman zaten hani kurulduk ve Gerçekten bugün bu noktaya geleceğimizi bilmiyorduk. Bu kadar etkinlik, bu kadar proje yapacağımızı bilmiyorduk. Sadece biz kendimize ait küçük bir yerimiz olsun. Bazen e, Zahit orada uçurtma yapsın, Ömer fotoğraf çalsın veya Büşra Çocuk Atölyesi'ni orada rahat bir şekilde yapsın sokakta yapacağını. Gerçekten böyle başladık. Ama zamanla gerçekten bizim de tutumumuz çok önemli. Yani bizim de e, orada, biz iyi tutunduk aslında. Ve... Sürekli üretmeye devam ettik. Özellikle fon aldıktan sonra kültür için alandan daha da sahiplendik, daha disiplin olduk. Doğru. Daha önceden de daha küçük ve münferit, hani neredeyse her ay bir etkinlik yapıyorduk. Bazen iki haftada bir yapıyorduk, sanatçı atölyelerini geziyorduk, film gösterimi yapıyorduk. Ama fon aldıktan sonra da biraz daha gerçekten e, ciddiye aldık artık ve bir sorumluluk aldık. Ve işi en iyi şekilde yapmamız gerekir diye düşündük. Ve ben hep şey diyordum zaten, yani 13 metrekare sonsuza kadar sürmeyecek. Bunu her zaman arkadaşlarıma da söylemişim. Onlar da bir, yani hep konuştuğumuz bir şeydir. Bir enerjidir aslında. Üretebildiğin kadardır zaten. O enerji bittiği zaman zaten duracak ve sonsuza kadar devam etmeyecek. Böyle bir derdi de yok 13 metrekarenin aslında. Bir dönem üretebildiği kadar o enerjiyi buldukça hani üretecek sonra da ya da Hani bitmeyebilir. Belki aramızda yorulanlar olabilir. Başka bir e, şehre gidenler olabilir. E, ya da başka bir alana kaymak isteyenler olur. Belki yerini başkaları dolduracaktır. Çünkü sürekli değişen bir şeyimiz var. Özellikle öğrencilerden kaynaklı. Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar öğrencilerinden kaynaklı. Sürekli değişen bir ekibimiz var. Ekip baştan sona kadar ya yani baştan bugüne kadar aynı isimler değil. Hı hı. Hani duran bir ...6-7 kişi var Evet al 7 kişi var neredeyse Duran ama diğerleri öğrenci olduğu için sürekli değişiyor yurt dışına gidiyorlar işte ya da yüksek sans kazanıyorlar başka şeylere gidiyorlar yani bilmiyorum ben hani gerçekten enerjimiz olduğu müddetçe devam edeceğiz üreteceğiz hı hı. <gülüyor> bu e, sürdürülebilirlik kavramıyla aslında çok e, kesişiyor. Ee, biz sürdürülebilirliği e, süre üzerinden algılıyoruz bence çünkü yanlış bir tercüme <gülüyor> olduğunu düşünüyorum ben. Ee, i̇şte İngilizce sustainability ee, yani sustain etmekle sürenin e, çok dolaylı bir anlı dolaylı bir e, ilişkisi var ama biz böyle sanki bir firmanın kendini sürdürebilmesi gibi böyle yıllarca sürsün, yıllarca sürsün algısı üzerinden anlıyoruz. Diğer taraftan inisiyatif zaten böyle bir şey değil mi? İnisiyatif aldıkça Hı -hı. devam edebilecek bir şey. Yani inisiyatifi artık o inisiyatifi almak istemiyorsa kişi bitebilecek bir şey. Peki şu anda 13 metrekarede e, ne var? Programınız dolu mu? Bir yaklaşık bir yıllık e, süren bir projenin sergisi var. Hı hı. projede karşılaşma. Ee, bu proje Mardin ve İzmir arasındaki göçe odaklanıyor. İşte 1950'lerden sonra sınırların, Suriye sınırının çizilmesiyle birlikte işte bir ekonomik ekonomik olarak bir e, duraklama e, yaşandı. Sonrasında insanlar batıya yöneldi. Özellikle e, 90'lı yıllardan sonraki e, köy boşaltmalarından sonra biraz daha batıya e, döner olduğu yüzünü insanlar ve İzmir'e e, çok fazla göç verdiği Maden özellikle Kadife Kale'ye. Yani bu projeyi e, iki şehir arasında yaptık. E, 13 metrekare ve e, No de hmm. birlikte yaptık. E, şöyle tasarladık. Mardin'den dört fotoğraf sanatçısı İzmir'e gidiyor ve Kadife Kale'nin oradaki e, kent, kente nasıl adapte olduklarını aslında misafir midirler, ev sahibi midirler veya oraya nasıl tutundular ee, onun üzerine bir çalışma yaptılar hem söz tarihi hem fotoğraf e, ve e, röportajlar ee, bu arada yine Kadife Kale ile ilgili çalışma yapan No 238'den de 4 kişi oradaki insanların izini sürmeye madine geldi Hı. ve bir hafta madinde çalıştı bunlar sonra ortak bir sergi düşünüldü. Biri e, İzmir'de yapıldı geçen ay. Şimdi e, Mardin'de e, Tasarım Vakfı'nın Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Yine 8 tane e, hı hı. hem İzmir'den hem Mardin'den sanatçıların e, çalışmaları sergileniyor. 27'sine kadar devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 27'sine kadar yolu Mardin'den geçen herkes e, sergiye davetli diyebiliriz. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler bugün için. Bugün Canan Budak'la beraberdik. 13 metrekareyi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.